Saat Suresi Necm 62 Saat, öğüt, şeref sahibi Kur'an kanıttır ki, onlardan önce nice kuşakları değişime, yıkıma uğrattık biz. Onlar da çağrıştılar. Ama artık kurtuluş vakti değildi. Aksine o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, bir gurur ve bölünme içindedirler. Ve içlerinden kendilerine bir uyarıcı geldiğine şaştılar da, o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, bu bir sihirbazdır, çok çok yalan söyleyen birisidir. O bunca ilahı bir tek ilah mı yapmış? Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey dediler. Ve içlerinden ileri gelenler yürüdüler. İlahlarınız üzerinde direnin ve sözünüzden, kararınızdan dönmeyin. Bu gerçekten sizden beklenen bir şeydir. Biz bunu son başka bir dinde işitmedik. Bu ancak bir uydurmadır. Öğüt, kitap aramızdan onun üzerine mi indirildi? Aksine onlar benim öğüdümden, Kur'an'dan yetersiz bilgi içindeler. Aksine onlar henüz azabımı tatmadılar. Yoksa çok güçlü ve çok bağış yapan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mıdır? Ya da bütün o göklerin, yerin ve aralarında olanların mülkü onların mıdır? Öyleyse, burada çeşitli gruplardan oluşmuş, bozguna uğramış bir ordu olan onlar, her yolu deneyerek yükselsinler, ellerinden gelen her şeyi denesinler. Onlardan önce Nuh'un toplumu, ad, kazıklar sahibi, muhteşem ordulara olan görülmemiş işkenceler eden Firavun, Semud, Lut'un toplumu ve Eyke asabı da yalanladılar. İşte onlar ayrı ayrı baş çeken gruplardır. Onların hepsi sadece elçileri yalanladılar. Bu sebeple azabım hak oldu. Ve bunlar göz açıp kapayacak kadar bile gecikmesi olmayan bir çığlıktan başkasını beklemiyorlar. Ve dediler ki, Rabbimiz hesap gününden önce bizim azaptan payımızı acele ver bize. Necm 63 sen onların dediklerine sabret ve güçlerin sahibi kulumuz Davud'u hatırla. Şüphesiz o Rabbine çokça dönendi. Gerçekten biz dağlara boyun eğdirdik. Yapısal olarak insanların yararına kullanılacak biçimde yarattık. Her zaman kendisiyle birlikte Allah'ı noksanlıklardan arındırırlardı. Kuşları da toplu olarak ona boyun eğdirmiştik. Davud'un ve insanların yararlanacağı biçimde yaratmıştık. Hepsi ona dönücüydi. Biz onun mülkünü de pekiştirdik. Ve ona yasayı ve hakkı batıldan ayıran sözü söyleme imkanını verdik. Ve sana şu davacıların haberi geldi mi? Hani onlar mihraba Davud'un özel evine çıkıp varmışlardı? Avud'un yanına girdiklerinde o onlardan korku vermişti. Ona korkma. Biz iki davacıyız. Kimimiz kimimize haksızlık etti. Şimdi sen aramızda hak ile hüküm ver. Haksızlık etme ve bizi doğru yolun ortasına yönelt dediler. Birisi de dedi ki: "İşte bu benim kardeşim. Onun 99 koyunu var. Benimse bir tek koyunum var." Böyleyken onu da bana ver dedi ve konuşmada bana üstün geldi. Tartışmada beni yendi. Davut dedi ki, doğrusu senin bir koyununu kendi koyunlarına katmak istemesiyle o sana haksızlık etmiştir. Gerçekten de ortakların, bir toplulukta yaşayanların çoğu kesinlikle birbirlerine haksızlık ediyorlar. Ancak iman edenler ve düzeltmeye yönelik işler yapan kimseler haksızlık etmezler. Ama onlar da ne kadar azdır. Ve Davud bizim kendisini bir takım sıkıntılarla imtihan ederek arı duru hale getirdiğimize, olgunlaştırdığımıza kesin kanaat getirdi ve anladı. Hemen Rabbinden bağışlanma diledi. Ortak koşmaktan uzak olarak yere kapandı ve döndü. Biz de onun için bunu bağışladık. Biz de onu bağışladık. İşte böyle. Şüphesiz yanımızda onun için bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeri vardır. Ey Davut! Gerçekten biz, biz seni bu yerde eski yöneticinin yerine yönetici yaptık. O halde insanlar arasında hak aracılığıyla haksızlık ve kargaşayı engelleyip adaletli sağla. Keyfe arzuya uyma. O takdirde seni Allah'ın yolundan saptırır. Kesinlikle Allah yolundan sapanlar hesap gününü umursamadıklarından kendileri için çok şiddetli bir azap vardır. Davud'a Süleyman'ı da bahşettik. O ne güzel kuldu. Şüphesiz o Rabbine çokça dörendi. Hani kendisine akşamüstü İyi cins ve rahvan atlar sunulmuştu Ben mal servet çıkar Sevgisini Rabbimin anılmasından Dolayı sevdim Sonunda onlar perdenin Arkasına girdiler Geri getirin onları bana dedi Hemen onların bacaklarını Boyunlarını sıvazlamaya başladı Ant olsun ki Biz Süleyman'ı da Çeşitli badirelerden Sıkıntılardan geçirerek Saflaştırmıştık Olgunlaştırmıştık Ve tahtının üzerine bir ceset bırakmıştım. Sonra o döndü Ey Rabbim beni koru Bana maddi ve manevi Pislik bulaştırma Ve bana benden sonra Hiç kimseye yaraşmayan bir mülk Hibe et bağışla Şüphesiz ki sen Bol bol hibe edensin Bağışlayansın dedi Bunun üzerine biz de Onun emriyle İstediği yere yumuşacık akıp giden rüzgarı, şeytanları, tüm dalgıç ve yapı ustalarını ve zincirlere bağlanmış olan diğerlerini onun emrine verdik. İşte bu bizim hesaba gelmez ihsanımızdır. Artık sen dilersen başkalarına ver veya vermeyip tut. Şüphesiz ki onun için yanımızda bir yakınlık ve güzel bir dönüş yeri vardır. Kulumuz Eyyub'u da hatırla. Bir zaman o, Rabbine seslenmişti. Şeytan bana acı ve dert, tasa sıkıntı dokundurdu. Hemen hızlıca yaya olarak oradan uzaklaş. İşte yıkanılacak bir yer, soğuk içecek. Ve biz ona, ailesini ve onlarla birlikte olanların bir mislini daha, tarafımızdan bir rahmet ve kavrama yeteneği olanlar için... Bir ibret olarak bahşettik Ve eline bir tutam ot mesabesindeki sermayeni Baharatçılık için nane, fesleğen demeti al Onunla hemen rızık aramak için sefere çık Ve kararsız olma Doğrudan sapma Günah işleme Gerçekten biz onu sabırlı biri olarak bulduk O ne güzel kuldu Şüphesiz o Rabbine çokça dönendir. Güç ve öngörü sahibi kullarımız İbrahim'i, İshak'ı ve Yakub'u da hatırla. Şüphesiz biz onları yurt düşüncesi, özgür vatan hasreti saflığıyla saflaştırdık, arı duru hale getirdik. Ve şüphesiz onlar yanımızda seçilmiş en hayırlı kimselerdendir. İsmail'i yasayı Zülkif Lidean. Hepsi de hayırlı kimselerdendir. Necim 64 Ve biz gökyüzünü, yeryüzünü ve aralarında olanları boşuna oluşturmadık. Bu kafirlerin Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden kişilerin zanlıdır. Cehennem ateşinden dolayı şu kafirlerin... Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden şu kişilerin vay haline. Yoksa iman eden ve de salihatı işleyenleri biz, yeryüzündeki o bozguncular gibi mi yaparız? Yoksa Allah'ın koruması altına girmiş o kimseleri, din iman tanımayıp kötülüğe batanlar gibi mi yaparız? Bu temiz akıl sahipleri, onun ayetlerini düşünsünler ve öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz bereketli bir kitaptır. İşte bu bir öğüttür, şereftir, hatırlatmadır. Şüphesiz ki Allah'ın koruması altına giren kimseler için güzel bir dönüş yeri, içlerinde yaslanarak birçok meyve ve içecekler istedikleri ve de yanlarında hepsi de aynı yaşta gözleri karşılarındakinden başkasını görmeyen hizmetçilerin bulunduğu kapıları kendilerine açılmış olan adn cennetleri vardır. İşte bu hesap günü için size vaat edilendir. Hiç şüphesiz ki işte bu bizim rızkımızdır. Ona hiç tükenmek yoktur. İşte Şüphesiz azgınlar içinde en kötü dönüş yeri kendisine yaslandıkları cehennem vardır. O ne kötü yataktır. İşte o kaynar su ve irindir. Artık onu tadık dursunlar. Ve onun şeklinden çiftler çiftler diğerleri vardır. İşte bunlar da sizinle birlikte atılırcasına giren bir gruptur. Onlara bir rahat yok. Şüphesiz onlar cehenneme sallandılar. Derler ki, hayır asıl size merhaba selam sabah yok. Cehennemi önümüze siz getirdiniz. O ne kötü bir duraktır. Derler ki, Rabbimiz bizim önümüze bunu kim getirdiyse onun ateşteki azabını kat kat arttır. Ve yine derler ki, Kendilerini kötülerden saydığımız bir takım adamları niye göremiyoruz? Biz onları alaya almıştık, aşağılamıştık, yoksa gözler onlardan kaydı mı? Şüphesiz ki bu, ateş ehlinin birbiriyle tartışması, davalaşması gerçektir. Necim 65 De ki, ben ancak bir uyarıcıyım. Ve o, bir tek ve kahredici, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki olan şeylerin Rabbi, çok güçlü, çok bağışlayıcı olan Allah'tan başka Tanrı yoktur. De ki, o Kur'an çok büyük, önemli bir haberdir. Siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Onlar birbirleriyle tartışırken, benim en üstün şeylerin doldurulduğu Kur'an'a dair bir bilgim yoktu Ancak ben Evet ben Apaçık bir uyarıcı olduğum için Bana vahyediliyor Necm 66 Hani Rabbin bir zaman evrendeki güçlere Şüphesiz ben çamurdan bir beşer oluşturucuyum ''Onu düzgünleştirip bilgili hale getirdiğim zaman derhal ona boyun eğip teslim olun.'' demişti. ''Bunun üzerine iblis yani düşünce yetisi hariç evrendeki güçlerin tümü hep birlikte boyun eğip teslimiyet gösterdiler.'' İblis büyüklük tasladı ve görmezden gelenlerden oldu. ''Allah, ey iblis.'' O benim iki elimle, kudretimle oluşturduğuma boyun eğip teslim olmana ne engel oldu? Büyüklendin mi? Yoksa yüksek derecelerde bulunanlardan mı oldun? dedi. İblis dedi ki, ben ondan hayırlıyım. Beni enerjiden oluşturdun. Onuysa maddeden oluşturdun. Allah, hemen çık oradan. Artık sen kesinlikle kovulmuşsun. Katilin, Asılsız sözle düşünce üretenin, karanlığa taş atanın tekisin. Elbette hayırdan uzak tutmam da karşılık gününe kadar senin üzerindedir, dedi. İblis, Rabbim, o halde tekrar diriltilecekleri güne kadar bana süre ver, dedi. Allah, aydi, sen belirli bir vakte kadar süre verilenlerdensin, dedi. İblis, öyleyse en üstün, en güçlü, en şerefli, mağlup edilmesi mümkün olmayan mutlak galip oluşuna yemin ederim ki ben onların hepsini içlerinden arıtılmış kulların hariç kesinlikle azdıracağım dedi. Allah dedi ki: Gerçek budur. Ben de şu gerçeği söylüyorum. Andolsun ki Cehennemi kesinlikle senden ve onların sana uyanlarından hepinizden dolduracağım. Necm 67 De ki, ben Kur'an'a karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ben yükümlülük getirenlerden, kendiliğinden bir şeyler uyduranlardan, külfet getirenlerden, başa iş çıkaranlardan da değilim. Kur'an bütün alemler için bir öğüttür ancak ve onun müthiş haberini bir zaman sonra kesinlikle bileceksiniz.